Aşık oldum şol servere, şahı rusul peygambere Aşık oldum şol servere, şahı rusul peygambere Belki Rabbim imkan vere, ömrüm geçti gitemedim. Belki Rabbim imkan vere, ömrüm geçti gidemedim, gidemedim, gidemedim, ömrüm geçti gidemedim, gidemedim, gidemedim, ömrüm geçti gidemedim. Kutsal yerler gözde tüter, bu hasretlik cana yeter. Kutsal yerler gözde tüter, bu hasretlik cana yeter. Gönül bülbül gibi öter ömrüm geçti gidemedim Gönül bülbül gibi öter ömrüm geçti gidemedim Gidemedim gidemedim ömrüm geçti gidemedim Gidemedim gidemedim ömrüm geçti gidemedim bir ateş ki düştü öze, uyku girmez iki göze Bir ateş ki düştü öze, uyku girmez iki göze Boş yerlerde geze geze ömrüm geçti gidemedim. Boş yerlerde geze geze ömrüm geçti gidemedim. Gidemedim, gidemedim. Ömrüm geçti gidemedim. Gidemedim, gidemedim. Ömrüm geçti gidemedim. Canlar canı Medine'de aşkı yanar çok sinede Canlar canı Medine'de aşkı yanar çok sinede Ümit kesmem ben yine de ömrüm geçti gidemedim Ümit kesmem ben yine de Ömrüm geçti gidemedim Gidemedim, gidemedim Ömrüm geçti gidemedim Gidemedim, gidemedim Ömrüm geçti gidemedim Gidemedim, gidemedim Ömrüm geçti gidemedim